Merhabalar Ayak Çizgide Podcast'a hoş geldiniz. Ben Levent Leventçi, Onur Esenle birlikteyiz. Merhaba Onur. Merhaba, hoş geldiniz Podcast'ınızda. Evet, hoş geldiniz. Bugün Eurolik takımlarının transferleri, bir de NBA Doğu Konfederasyonu takımlarının transferlerini değerlendireceğiz. Önce ile başlayalım. Türk takımlarıyla başlayalım. Hatta Eurolikte de. İstersen geçen sene Eurolikte ülkemizi başarılı temsil eden Fenerbahçeyle başlayalım. Mefesle başarılı temsil eden Fenerbahçe dahiler gittiği için Fenerbahçeyle başlayalım diyorum. Fenerbahçeli de Fenerbahçeli Fenerbahçe'de bu yılken büyük değişiklik. Ülkenin isim sponsorluğundan ayrılması oldu. Ülker gidecek ama 2 senelik forma sponsorluğuyla devam edecek. Bunun gode olacak konusu. Yine Mat yüksek bir miktarda maddi katkı yapacak ama sadece Fenerbahçe ismi olacak. En önemli hamle ise Zeljkovic'e de 2 işte senelik sözleşme uzatılması oldu. Aziz Yıldırım hemen ufak bir görüşme hemen halletti o işi o Gidenler kolay. en önemlisi tabii Neman Yebeyli onun boşluğu hiçbir, hiçbir zaman doldurulmaz. Yani Avrupa'da onun ayarında oyuncu vurmak çok zor. İşte Yelistan'ın yerine Pero Antic'i aldı Fenerbahçe. Hem 4 hem 5 kullanabiliriz Antic'i. Antici'nin dış şutu var diye dillendiriyor herkes tarafından ama ne kadar isabetli oldu, ne kadar isabetli attı yani çok şüphe götürüyor. Antic'den de 3'te 1 atar ya. Antic. <gülüyor> Antic atar. 2'de <gülüyor> 2 atar sonra 4 Yani. Aynı. Ama daha çok o Mielistan'ın getirdiği sko Mielistan'ın skor yönünde sağladığı katkıyı Cici Datome karşılayacak genitrasörlerden. Dato yani savunmada kadar katkı veremeyebilir bir bantlarda ama skor yönünde bayağı bir katkı sağlar hatta. Tabii, ben daha söyleyeyim. da daha da sayı ortalaması yüksek olur bir Elisa'da. Barış Ersek var dört numarada. O da Nick'de oynatmak için Türk oyuncu lazım. Tabii o da alınıyor. Ben pek memnun değilim ama mecburen Türk oyuncu da almak lazım. Point Guard'ta da Zizisi'yi yolladık. Makavi maçlarında baya iyi performans saygı Özellikle üçüncü maçta. Baya katkısı oldu. Deplasman'da. Aynen, aynen öyle. Yani. Mükemmel. Ya. Aldım açık 19 sayıyla yani. Sayı atamıyor denilen bizi. Çok eleştiri gelmişti. Ko Kostas-Sulukas'ı kopardık Olympiakos'tan. Olympiakos'tan. Olympiakos bize yakın bir para teklif etmişti ama Kostas-Sulukas daha fazla Sponus'un gölgesinde kalmamak için Fenerbahçe'ye geldi. O da çok olumlu bir hamle. Obradovich'le beraber kariyerinde büyük bir yükselişe geçebilir yani. Takımın ana dinleri olarak. Ba Bobby Dixon geldi. Babıdx'ın da çok önemli bir hamle. Bir anlamda Emir Prez içten Fenerbahçe'ye vazgeçecek gibi gözüküyor. Değişimin oyuncu kontenjanlarını Babıdx'tan yana kullanacak. Babıdx'ın Euroleague seviyesinde neler yapacağı biraz şüpheli ama iyi bir hamle diyebiliriz yani. Değişimin ve Türk oyuncu kontenjanından iyi bir hamle. Emir Preziç gidecek deniyordu Babıdx'ın translerinden sonra ama Fenerbahçe transfer yapamayınca yani o 3 numarada belirsizlik var. Emir kalabilir. Sen neler diyeceksin? Ben biraz uzun konuştum. Yok yok ya ben de seninle paralel düşünüyorum. Ben açıkçası bir tane de pivot alacaklarmış. Ee, ayakları hızlı. Yakın zamanda açlanabilir bu isim. NBA'den gelmesi bekleniyor. Yani ben duyduklarımı dile getiriyorum. Ya bence de geçen seneye göre daha dengeli demek doğru olmaz da daha böyle ee, karakterli Abi, bir top. takım oluyor bence. Çünkü Abi. geçen seneki takımın da karakterine hep övgüler yağdırıyorduk ama açıkçası Karşıyaka serisinde biraz biz hayal kırıklığına uğrattılar. Evet. Ki Final 4'da CSK maçının ilk yarısında da bir umursamazlık vardı açıkçası sahada. Ha, bu seneki takım daha çok bence kazanmayı isteyen azlayan ama kapasitesi daha düşük bir takım olacak. Aynen öyle mesela. Çünkü <gülüyor> takımda ne olursa olsun e Underdog olarak gelip Euroleague kazanan Olympia Costa önemli parça ...olan Antich var, Slukas var, Dixon var. Ya bunların hepsi zaten kazanmayı gerçekten çok isteyen oyuncular. Vardı. Edric Hickman zaten Makavi'den geldiğinde ki bu sene de önemli. <gülüyor> Pardon. Datome de e, benim izlediğim kadarıyla İtalyan milli takımında... ...o da öyle çok vurdum duymaz bir oyuncu değil. Hani hırslı... O, ben Datome'nin hırslı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama bu konuda... ...bence geçen seneye göre takım potansiyel olarak daha düşük olabilir ama... ...sahada daha fazla savaş verecek. Yani mesela şöyle anlatayım demeye çalıştım. Bu seneki takım geçen seneki Maccabi serisinde çıksa mesela ilk maçı geri döndüremezdi. İlk maç bir ara 11 sayı geri düşmüştük 3ün çeyreğin sonunda. Öyle potansiyel beklemiyorum bu takımdan ama bu takım da e, Real Madrid'den bir çeyrekte 21 sayı ya da 20 sayıydı, kaç sayımış katıyorum O kadar fark yeme yer müsaittir takım değil. Ya öyle bir şeyin bu takımdan öyle bir şey sürpriz de bekleme açıkçası. Ya daha ne vereceği, ne oynayacağı daha belli bir takım geçen seneki gör ama daha potansiyel bir takım. Evet, mesela gidenlerden biraz daha bahsedeyim Sem Semihar'dan var Semihar'dan Semihar'dan belli değil ama gidecek diyorlar evet, Bugün gidecek diye bayağı Twitter'da konuşuyorlar evet. yani, Giderse yerine kim alacağız yani, Türk oncu da lazım Oğuz da ilk olarak O da kritik Mete Can gitti zaten geçen sene de takımda İBB'ye tekrar kiralanacak herhalde İBB'ye kiralacaklar ya da Getlock'ı kaybettik Koç Getlock'dan bahset Vazgeçtim işte hücumda ne kadar takım sırtlasa da savunmada yani takımı bayağı yalnız bırakıyordu. Getback'in üzerinden oynuyorlardı. Bazen sezonun ilk bölümlerinde ikili sıkıştırmalara pek iyi cevap veremiyorduk. Sonrasında onu da aşsa da yani... sonuçta hoca vazgeçti derler. de Pınar Karşıyaka serisinde gece kulübünde falan fotoğrafları falan çıktı olaylar. Zaten ondan dolayı bence gitti. Ondan dolayı evet aynen öyle. Luka Zoric'de Sedevit'e 350 bin dolara mı imza atmışsın? Tabii. Bizde, daha, bizde tabii 1 milyon civarı para alıyordu, maaş alıyordu. 4 kat ya neredeyse. İyiyim. E geçen sene Ukiş'te Thomas vardı zagrepte Bu sene ayrıldılar galiba ama şimdi de Zoric gitti. <gülüyor> Biz, eskiden bizde oynayanların yolu Sedevit'e düşüyor. Hem de Hırvat olmanın delikisine tabii. Ya Ukiş'e çok üzülüyorum Tabi yani. Tabii Bizim adam... geldi ya. o ilk sezon... Sezon devre arasında gelmişti yanılmıyorsam o mükemmel bir karton maçı Tabi ilk o Zalgiris maçında geldi ya. Ben Abdüpeş'e gitmiştim o maça. Kaybetip eğlenmiştik. Aynen. Taban ortaya çıkamamıştık. Böyle girişek falan vardı kaldı. Saçma bir maçtı. Mirsat falan oynuyordu yanlış atılamıyorsam. Hafızan beni yanıltmıyorsa. At, ne zamandı ya? O kaç sezon işte. mi geldi? Yok. yok yok yok. 2009-2010 olması lazım. Belki 2009-2010 diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam tabii 2009 ne olması lazım ya tabii son kurtarıcı kurtarıcıya geldik 20 sayı attı da bir şeye kurtaramadı tabii o takımı işte ee, yani Fener bittiyse Efes'e geçelim Efes'e geçelim Evet sen yine başta Efes'te Efes'te de baya değişim oldu yani yabancılar gitti Türk olarak henüz bir takviye yapmadılar Türkleri yolladılar ilk gidenleri söyleyin Perperov'u Barcelona'ya gitti büyük, büyük ihtimalle. Kesinleşti mi? Kesinleşti. Gitti. Ben öyle biliyorum. Kesinleşti diye biliyorum. La, Lazmenin durumu belirsiz. Lazmen'i de gönderin. Cenk Akgöl'u Beşik'te çekti. Niko Bielis'e Darüşşafaka'ya. Deniz Kılıç'ta gitti yine. Metcen'inki de gönderdiler. Trapper'da ayrıldı. Gelenlere bakalım. Olympiakos'tan Brian Dunstan'ı aldılar. Brian aslında en büyük özelliği. Çok iyi bir savunmacı. iyi bir bantçı. Evet, geçen sene de zaten Eurolig'in en iyi savunma listesi seçilmişti. Kesinlikle öyle. O çok iyi bir hamle. FSB Senpot'u aldığı için. Derek Brown'u aldılar Kuban'dan. Yani Derek Brown herkesin beğendiği bir oyuncu. Skor yönü oldukça yüksek. Ribantlara da iyi katkı veriyor. Asist ortalaması da fena değil yani. Asistte de katkısı var. Ya Derek Brown tabii her yönlü. Kendi şutunu da orta mesafeden yaratabiliyor diyeyim. ya yani Topu yere vurma konusunda iyi bir isim. Aynen. Kesinlikle öyle. So, son günlerde açıklanan yine bir transfer John karşıya karşı yakanın şutarı. Ya, ligimizde iyi bir performans sergiledi. Geçen sene Eurocup'ta da iyi oynadı yani. Karşı yaka çok iyi gözüküyordu. Tabii. Fenerbahçe'nin de geçen sene çok canını yaktı. Aynen. Dibbler zaten... Yani. Be Belalısı oldu Fenerbahçe'nin. E, şeyi aldılar. Jason Granger'ı aldılar malaga'dan. Uruguaylı oyuncu. Yani Ur Uruguay pek Hani dünya basketbolunda pek adı yok ama Urgan yetiştirdiği iyi oyunculardan biri diyebiliriz. O da iyi bir oyuncu ama yani ben tam olarak Efes'in aradığı oyuncu ondan şüpheliyim. Ya bence o, yine o da iyi O da iyi. Mi? Alex Thais geldi. Evet dediğin evet, gibi. Alex Sykes geldi. Boban alamadı Efes. Yani Boban'la falan adı geçiyor. Yani biraz evet. başka isimler de geçiyordu. Alex Taez aldılar onun yerine. O da iyi oldu ama baktığımız zaman mesela eksi olarak ne, ne bahsedebiliriz? Yani pek eksi de Avrupa basketbolunda ama Alex Taez, Brian Dantzler biraz undersized oyuncular. Undersized hem potalı altı biraz undersized. Ee, hem de bir, yani aslında örteli dışarı koyarsak takımda tam kendisini yaratabilecek biri de yok ya da yan dakikeleri yaratabilecek. Jason Granger bir ne bize olsun yanındakilere yardım edebiliyor ama o da yani hedefiniz Top 8 ya da Final 4'sa o da yeterli değil. Yani sezon ortasında örtelik bir şey olsa atıyorum yani ben de çok yani hani kelime sıkılmadım niye takılardım bilmiyorum. Örteli bir şey olsa Efes'in durumu bayağı sıkıntı olur. Çünkü örtenin yerine koyabilecek bir oyuncu da yok şu an Avrupa'da. Mesela geçen sene biz dizisi almıştık ama Efes'in şu an öyle bir şans yakalaması lazım bizler bize lazım olduğu için bizi hisse almıştık Aynen. gerçi de hani örtel bir şey olsa Efesim ben sezonun çok erken biteceğini düşünüyorum. Çok ince çizgeder. Ama örtel sağlıklı kalırsa da çok iyi takım. Çünkü bir tane daha takviye olacak. eee Dipler'ın yanına. Evet, Kiper gittikten sonra ama işte Marco Ishvili diyorlardı. Marco Ishvili olursa takım bütün sezon örtel sağlıklı kalırsa Final Four'ın en büyük adaylarından olur. Ama kalamazsa tepe taklak olur. Ya, takımda sayı atacak adam oyuncu az. Kristič de işte sakat. Ya, ya Chris'in içten umutu ketsinler zaten. Hem yaşlı bir önce hem de o, o sakatlıktan dönmesi çok zor yani bu yaştan. Dönse de ne kadar fayda olur bilemiyorum. Ya Clippers gibi. Ya Crispola, Clippers nasıl Crispola bağlı? Gerçi Houston serisinde Chris da maç kazandılar ama yani genelde baktığımızda zaman Crispola çok bağlı bir takım. Chris olmadı olma dönemlerde başarılı olmalarını şey yapmıyorum. Tabii başarılı olabiliyor ama belli bir noktaya çıkmak için Hani Efes'in nasıl Final Four'a gitmek için Örtel'e ihtiyacı varsa Clippers'in da Chris Paul'a ihtiyacı var bir yere gelmek için. Tam bu işi gibi. Hani denklemden çıkardığınız zaman Efes küçük takımları yine yenebilir Örtel'in yokluğunda. Ama istediği hedeflere ulaşması imkansız. Aynen öyle. Yani. Mutlaka en kritik, en önemli nokta şu anda Efes için John Dibbler'in yanına bir şutör daha alır lazım. Üst seviye yani. Dibbler'den daha üst bir seviye. Eurolex seviyesi olursa ya kendi şunu yaratabilen bir lazım oraya. Kesinlikle. Ne olursa olsun kendi şunu teke teke o olabilmeli, potoya gidebilmeli, El üstü de yani. Tabii öyle isimler Avrupa'da bulunmak kolay değil de. Mesela Langford Phoenix'e gitti. Yok, Langford hala kazandı. Ha yani şey, son ürünüm. Tabii o gitti, aynen o gitti. Onun ürün salabilseler de mesela. Süper olur. Ya o iyi olurdu. James Anderson da FES iyi olurdu. Yani o ikisi istedikleri görecek isimlerdi. Ama neyse. Efes'ten başka bir hamleyle Ertaş Saltıkları yine final four yapar diye düşünüyorum ben. Top 8 final four arası. Final four'da gidebilirler. Top. Top. Final Top için ben kesin demiyorum ama top 8'e. Ben top. de top 8 işte final four da sonrası ilk ofis yakalır. Bir de Doğuş Doğuşa geçelim şimdi. Doğuş Şapka'ya geçelim. Bari İstanbul'dan İzmir'e geçelim. Bütün İstanbul takımları bitsin. Sonra karşı yakaya döneriz. Eee açıkçası eee rejuvenating kaldı. Vidmar'ı yolladılar. Eee diye aldılar 4 numaraya. Şuruna gitti. Yani yine değişiklikler oldu kadroda. Farman ayrıldı. Zaten sözleşmesi Farman'ın benim bildiğim kadarıyla sezon sonunda bitiyordu. Hani o Makabi'ye gitti. E Daruçafaka 2-3 hamle yapacak. Daruçafaka hamlelerini bekliyoruz kimleri alacağını. Şu an Daruçafaka için konuş Daruçafaka adına konuşmak için erken bence. Ya Oğuz'la Ember'i aldılar. Ligde katkı ve katkı sağlayacak onlar Aynen öyle. Ligde, yabancının dinlenmesini de sağlayacaklar. O açıdan bence ne olursa olsun önemli bir iki hamle. Çünkü Dav şof'un parası var daha çok şof'un onlara vereceği parayı dertçe dert edeceğini sanmıyorum. Kısa vadede daha çok için başarı önemli. E bu isimler de ligde oynar. da verir. Samet de, de önemli zaten. Aynen. Samet de orada. Çok Şimdi Emre'yi daha da geçiyor. A Aynen. Daha çok işte giden sen de gaz var bir var altı sertliği olan önemli bir önce. ama Serbest satışlarındaki sorunu yıllardır hepimiz biliyoruz. Onu gönderdiler, tercih etmediler. Onu da banlift aldı. Aynen banlift'e gitti ya bence banlift için iyi mi anlamadım. Bence de. 4 senin köksalı gönderdiler. Dediğin gibi farmatik yani bayağı bir kadroyu temizledi olaya. Bayağı bir oyuncu gönder, yeniden takım kuruyorlar. Ama onların grupları zor. Zor. Zor. Onların grup çok zor. Evet. Ama dördüncü çıkabilirler. Çünkü Oktay Mahabdi kendinden daha düşük takımları genelde yener. Aynen öyle. Kalibre olarak. Zor grup. Takım da çok belli değil. Şu an konuşmak için erken kamerayı görmek gelebilir lazım. gelebilir yani takıma. Kanarbakçı gönderirse. Evet. 5 numara çok önemli onlar için şu an. Kim gelecek 5 numarada? Çünkü Harangodi daha çok skor yönüne çıkan bir 4 numara. Savunma yönüyle değil. Keza gardlarda 2 numara. Seybutis de daha çok hücum yönünde işim olan bir isim. Bilmiyorum. Taylor Brown'lu kontratlardan çıkabilirler. Ee Taylor Brown'lu kontratlardan çıkabilirler dediğim gibi. Onun dışında ee 3 numara emir gelecek diyorlar. Re-reading. Ee re var 3 numarada. Emirin geleceği söyle Taylor Brown'lu kontratlardan çıkabilirler daha demin de dediğim gibi. Daha şovak için şu anda transferler bekleniyor diyelim. Evet. Sofok isim, Serhat Çetin'in, Marco Aropovic yani bayağı bir isimler geçiyor. Evet, şimdi şampiyona geçelim Pınar Karşıyaka'ya. Geçen sene e, Türkiye'de şampiyon olan İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'ya. E, Karşıyaka'da da tamamen bir kadro değişikliği oldu. Yabancıların evet. çoğu gitti. E, şu andaki Gabriel ile Palacios takımda. Bildiğim kadarıyla Palacios da ayrılabilir. E, i̇kisini de ayrılma ihtimali var ama galiba kalacaklar. ya. Yani şu an kadar belli bir şey olmadı. Joe Reglund geldi. Bildiğim kadarıyla Joe Reglund resmi imzayı attı. Josh Carter'la Justin Carter'ın adı geçiyordu. Tam şu an hatırlamıyorum ama Josh galiba resmi imzayı atmıştı. Ya da ikisi Just, de mi atmıştı? Justin, Justin mi atmıştı? attı? Justin attı. Justin attı. galiba. Justin attı. Ya O ikisi gelecek çok büyük ihtimalle. Reglund, Josh Carter, Justin Carter, Kenny Gabriel, Palacios bir de Colton Iverson'ı takıma katmak istiyorlar. Evet, bir de Türk oyuncu olarak Muhammed Aygül Muhammed, Evet, e, Rönesans'tan geldi. TED Kolejler'de. Gel, Kerem Gönlüm'ü aldılar bir de. Dört numara yer. Kerem Gönlüm geldi etki adı 38 yaşındaki, 37 yaşındaki ligimizin. Daha tecrübeli. Ya, Kerem Gönlüm katkı verir bir şekilde. Aynen öyle. Karşıakan'ın da Euroleague grubu tam bence dişlerine göre. Ne çok zor Diş... ne çok kolay. Aynen öyle. Çok... Ya yani Darüşşafak'a kadar zor değil yani en Ya yine diş yine, yani. yine Barcelona zayıfladı, Pandegos güçlendi, Kuban şu an stabil. Ya karşı yakanın da onlardan o da galibiyet alması lazım. O üçünden birini yenmesi lazım gruptan çıkabilmek için. Kuban'ı yenmesi lazım. Ya Kuban olmasa da ne bileyim belki Barcelona çok zayıfken yenebilirler. Hani ya bir şey iki şey yaparlarsa o takımlarla karşı çıkardısını öyle söyleyeyim. 1/3 1/3 bir, bir, minimum 1/3 yapmak zorlar. 1/3 0 yaparlarsa çok zor çıkabilir. Çıkmaya zora girebilir gruptan. Ama ben bence yaparlar. Bir birini yenerler en az. Çünkü takım geçen sene kadar böyle şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, potansiyel olduğunu düşünmüyorum ama daha tecrübeli bir takım. Daha ne vereceği belli bir takım en azından. Kesinlikle öyle. Geçen sene takım çok saçma sapan şey, şeyler de yapabiliyordu. Mesela Gran Canaria serisinde bir ara şalter indirmişlerdi ilk sahadaki maçta. o ikinci Hangi çeyrekli atlamıyorum? Bir ara farklı 10-15 arasında gittiği yerle. Hiçbir şey üretiyemişlerdi. Bu takım öyle bir takım değil de. Daha böyle e, düzenli diyeyim evet. Mervaçı ülke için dediğim gibi. Aynen öyle. Yani giden oyuncular da çok yani. Bobby Dixon yani takımın en önemli oyuncusu. Takımın şutları John Deere, şutları şutları. E tabii ama John gitti. Rotasyonda önemli bir parça olan yani. Ama Jamal iyi geçerse Jamal iyi de. Diğerci farklı farklılar. Pozisyonları tüm farklı da, da. şeydanla diyorum hani, Yerli rotasyonda Kerem geldi Barış yerine. Yani bu bir senelik vadide doldurur Kerem de onun yerini Barış da bir daha genç oyuncu da. E Jamal da yer rotasyona katkı verecek. Karşıya kadar şimdi adı geçiyor. Kenan'da Kenan da ve İlkan da gelirse İlkan gerçi 2-3 sezondur hiç basketbol uzak ama Eski formuna dönmesi de zor. Zor, çok zor. Ama kendini bulursa İlkan çok fark yaratan bir oyuncu. Ya, o atletizmiyle. Tabii çok zor o hatta sonra formuna dönmesi. Yani çok çok çok büyük olay olur. Eski formuna dönerse de hani bir ihtimal. Yüzde bir. Oynarsa bir sene sonra alırız biz e, alırız. Muhtemelen biri alır zaten. İlkan düzgün <gülüyor> oynar. İlkan sağ dönerse birisi bir seneye bırakmaz İlkan alır. E, Karşıyaka için dediğim gibi e, grup... Tam Kaşyaka'nın bence orta bir grup Eurogün ortalama gruplarından Kaşyaka çıkabilir ama iç sahada o 3 başa karşı bir ya da iki galibiyet alması lazım. Yani bu takıma Hayır. da bir tane uzun gelecek muhtemelen şu anda Caş ve Justin transferin sonra Regland, Gabriel, Palacios bir tane daha uzun transferi kapatacaklar gibi duruyor. Evet, ya, gündemde olan birkaç isim var. Yani. Can Altıntı Metcini, yani şu, Can şu... Altıntı döndü galiba zaten. Ismi, resim olarak bilmiyorum ama isimleri geçiyor ya şu Törgürler için. İşte Olympiakos'tan Petra var 4 numaraya. Petra galiba Sasari'ye gitmiş biraz evvel bugün. Sportland'da bir şeyler yazmıştı. Aynen. Neyse karşı şekli için hani dediğim gibi son transferi de görmek lazım. Ama geçen seneden daha e, az potansiyel ama daha düzenli ve daha derin bir kadro kurdular. Ufuk Sarıcan'ın bu takımla da iyi, iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Tapon altı yaparlarsa bence çok iyi de başarı sağlamış olarak. Karşıyakan'ın bu planlaması dahilinde çok iyi bir yere gelmiş olacaklar. Şimdi de biraz Rus takımlarına bakalım. Ya da İspanyollar'a mı baksak, Yunanlar'a mı baksak? Sen seç. Madrid'de başlayalım. Tabii. Onlar da, onlar da şampiyon. Şampiyonla başlayalım. Ama Euroleague şampiyonu geçen set onun. Onlar da senin çok sevdiğin bir oyuncuyu transfer ettiler. Aynen öyle ya. ya çok, çok üzüldüm ben. Keşke bize alırsa Trey Tampes. Evet, sen etliyordun seni şimdi alsak alsak, keşke alsak diye ama Real Madrid yedirmedi bize. Aynen ya Bir ya bir saniye yerine ben en çok onu yakıştırıyordum yani. G gerek rebantlara verdi katı, gerek orta alma sayısı oldukça yüksek. Hem Tabii dış, dış, dış şutu da var. da var. Kalın da bir oyuncu. Tam ben de severdim. Geçen sene izni seviyordum zaten. Çok maçını izledim. Thumbkins'i de çok severdim. Çok iyi. E, real Madrid Rivers'ı yolladı. Aslında Rivers'da sözleşme uzatacaklardı ama galiba federasyon orada Rivers'ın Amerikan vatandaşı olarak oynamasını istedi. Rivers'ın Afrika ülkelerinde mi ne bir yerde daha pasaportu vardı. Evet. Ama onu yoksaydı Amerika vatandaşı olarak oynayacak istedi. Bunu duyunca da real anlaşmasına rağmen Rivers'ın kontratıdan çıktı. Şimdi Jeff Taylor'ın adı geçiyor. Altlar ya. Taylor'ı aldılar ya. Aldılar mı? Resmileşti Ad. mi? Aldılar Allah. Resmileştiyse gayet iyi Real Madrid. Şimdi Lul de gitmedi. Hani bence gelecek sezonda en büyük favori Real Madrid. Hem Aynen, İspanya'da. Pek fazla değişiklik olmadı. Boris'i gönderdiler. Me Salah mecburi gitti. Ya adamların adamların adamların 4 numara rotasyonu. Felipe Reyes, Andres Musiyona, Trey Tompkins. 5 oh, oh. numara 5 numara rotasyonu hani şu anda Iola Muslater var da Hernan Gomez geldi diyebiliyorum. 5 numara rotasyonu öyle. Evet, sevildi geldi. Yani üç numara rotasyonu Geraden... zaten. Üç numara rotasyonu e, Rudy, Taylor, Maciulis. Yohann tuttu Alex Suarez'i atlar o fotoğrafı. Şeye fazla ya. Eurolig'e fazla bu takım. <gülüyor> Uzun rotasyonu sadece kısa rotasyonu da zaten efsane. Yani. Aynen öyle. fazla. Sergio Lull'e de 6 sene sözleşme uzattı. <gülüyor> aynen öyle. Lull'de orada emekli olur abi. Avrupa basketbolunda sen duydun mu böyle daha önce 6 senelik sözleşme? <gülüyor> Hatırlamıyorum. 6 6 senelik. Ya bir bayağı tu da bayağı fazla yani. Aynen. Al seni hiç hatırlamıyorum. Şeye bakalım bir de ee, orada bir diğer büyük takım Barcelona'ya. Barcelona açıkçası bence yine çok kötü bir dönem geçirdi. Başkan seçmesi falan da olmasının etkisi var bence biraz bunda. Ciddi anlamda sıkıntılı ee, hamleler yaptılar. Arroyo aldılar. Arroyo'da ne bekliyorlar onu bilmiyorum. Hani Arroyo... bir senelik bir şey bekleyebilirsiniz ama Arroyo'da savunma zafları var. Pota altında Tomiç oynuyor. Yine işte Laval'a aldılar orayı da gerçi bir nebze şey olsun diye. Ama Huertas'ı yollayıp sonra aroyu almak falan saçma şeyler yapıyorlar yani. Pek anlam veremiyorum. Başsonan'ın yaptıklarını. Perperol'u niye aldılar hiç anlamadım. Perperol'u aslında Efes'te iyi değildi. Ben çok severim Perperol'unu da Kritik anlarda saçmaladı diyebiliriz yani beklentini veremedi daha doğrusu saçmaladı. Ya saçmalama. şöyle oyun anlamında hadi yine belli bir şey dur diyelim ama Perroldan beklenen şey zaten kritik anlarda şut da sokması mı bekliyordu koç özellikle çünkü hem tecrübeli bir oyuncu hem buradan geçmiyor oyuncu ama Perrolo açıkçası o, o dönemleri kötü geçti geçirdi yani, yani o yüzden bence var sonra saçma işler yaptı. Ya Barcelona'nın kadrosunda çok sürprizasyon var. 9-10'cu alıp 9 göndermişler ya. Sıfırdan takım kuruyorlar diye. Bilmiyorum Barcelona'dan ne olur ama Barcelona'dan ben seni çok ümitli değilim. Hani yıllar sonra top 8 göremezlerse çok şaşırmam. Ha, ben de katılıyorum. Sen. Hele seneye bir de kötü başlarlarsa evet. iş iyice şeye biner. Ee, Pascual'ın Pascual kellesi gitmez de kolay kolay Barcelona'da. Yok Pascual kalır ya bak Pascual. Başka şeyler olabilir. Koçluğu, koçluğu bırakana kadar kalır Pascual. Orasını, orasını aynen Pascual kalır. İşte e, bir Önemli hamle, önemli hamle olarak Tomic'le 3 sene uzattılar yani. Gidecek deniyordu. Ya, tek önemli hamle o. Plyce gitti. Aynen. Bir de isterse hani İspanyollara gelmişken Laborele geçelim Laborele Kutsa'ya. Ben çok sevmem Laborele ama Açıkçası Ibon Navarro'yu yolladıktan sonra biraz delirdim takıma. Hiç gerek yoktu Perasovic'i getirmeye oralara. Yani Perasovic, seveni çok ama ben Perasovic'i sevmem. Açıkça söyleyeyim. Ya Ibon Navarro da çok iyi iş çıkarmıştı. Takımı enkaz halde aldı. Plüoff otasının dışındaydı. İspanya'da plüoff'a soktu. Euro Lug'deki durum bu ilk turu daha top 16 görecek mi belli değildi. Takımı neredeyse top 8 oynatıyordu. Son maçta Malaga'ya karşı kaybettiler. De top 8 ellerinden gitti yani. Hatta Efes'inki laborajı almış olsaydı yine top 8 göreceklerdi. Ya ciddi anlamda e, bence Yvonne Navarro'nun gitmesi şaka gibi bir karar. E, Laboral yönetiminin verdiği bu karar şaka gibi. Sena gitti attık takım Hayır, sembol ismi. Bence Navarro'dan daha da önemli değil. Ya tabi hay, ben şeyden dolayı diyorum. Evet. gitmesi zaten büyük rezalet de. Sena evet. hadi bir şey kazanmaya gitti. Anladım. Yani ben... Yvonne Navarro'yu koç git, Takım gönderdi. Manresa'ya gitti adam. Perasov için neyse bir şey demeyeceğim şimdi Perasov için e burada ee, Mike James ile sözleşme uzatıldı, Darus Adams da uzatıldı. Bu konuda bence iyi yaptılar. O ikisi de böyle garip oyuncu aslında. ya yani ikisi de çok güvenilirsinler değil ama özellikle Adams da, Mike James de ritim bulduğu zaman bence özel oyuncular. Özellikle ben Adams'ı daha çok seviyorum. James da akıllı oyuncu ama Adams ritim bulduğunda açık sağ gördüğünde ve gününde ise çok fark yaratabiliyor o seviyelerde. Ama tabii Adams'ın kaç kere gününde olacak diyeceksin. Adams az gününde oluyor. O da doğru. Hani 3 maç varsa Adams birinde gününde oluyor. Ama günde olduğunu fark yaratabilen bir isim. Laboral bence kendi grubundan çıkar. Top 8 yapar. Ama yani. bayağı onların da bir hamle yapması lazım. Tabii değil, Top tabii. 8'de, Top 8'de, Top 8'de geçen seneki gibi bir şey beklemiyorum onlardan. Top 8'de ee, daha düşük bir performans bekliyorum açıkçası. 2-3 galibiyet yani. bekliyorum. Öyle söyleyeyim. iç sağda. 2-3 kalbi atarlar. O kadar. Kap 8'de anladım. çıkarlar bir şekilde. E, bir diğer e, İspan'ın takımını Malaga'ya geçelim. Malaga'da çok önemli bir sirkülasyon oldu. Malaga'da hani, e, transfer olayına fazlasıyla girmiş takımlardan birisi. Özellikle e, Jamar Simite aldılar. Geçen sene Fransa Ligi'nde iyi performans gösteren Jamar Simit'i onun dışında Medovic'i e, aldılar. Ben Medovic'i iyi mi oldu, kötü mü oldu? E, i̇yi oldu tabii. üç kattı da. Medovic'in durumu da geçen sene iyi değildi o kadar. Hendrix'i aldılar Kuban'dan. Hendrix çünkü Kuban e, Fesenko'yu almıştı zaten. Evet. E, Diyez'i aldılar. Diyez'in... Diyez real madden kiralık gitmemiş miydi? Şey, takımı gi gi Gip... gibi Skua Ama kiralık mı gitmişti? Çünkü galiba Malaga bonservisiyle mi geldi o? Bir ara... diye el madde değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Diyesi biriyle mi karıştırıyorum? Diyesi el maddeydi 2-3 sene önce. Bakalım ona. Onların... diyezi ben... E, Real dedi Ama geçen sene Gipusko'da olduğunu da biliyorum ama kiralık mıydı? Ben kiralık zannediyordum. Bilmiyorum açıkçası. Hiç kiralık. E şimdi yani. Unica Malaga neyle gitmiş? Bu kıyaya bonservisi de gitmiş. Buna yani onu... şaşırdın. Ben de şaşırdım. Madri... E, yani... İleride maddi kadrosun olabilecek durumda. Tulsun işte yani. geçen, sene fena geçen sene fena başlamayan Tulsun gitti. Tulsun Zente gitti. Orada da Cameron Jones ayrılmıştı Zente'den, Cameron Jones yerine geldi. E, Jason Granger Efes'e geldi. Caleb Green Galatasaray'a gitti. Vassili Yadis e, belli bir noktada katkı veriyordu. Ama çok bir şey katkı verdiğini söylemek zor. O da ayrıldı. Ama bence geçen sene iyi kadrosu. Unique Amalagan şu anda. Evet, Edwin yani. Jackson'da var sonra, Gerçi Edwin Jackson Barcelona'da iyi bir şey oynayamamıştı ama... Bence özellikle şey anlamında Jamal Smith e, önemli katkı verecek diyorlar. Benim beklenti o yönde. Ne demiş? Işte. Daniyel evet, Ben de Diaz'dan bir katkı bekliyorum. Yani yine Malaga Tap 16 yapacaktır. Tap 8'i yine kovalar ama ben yine zor. Bu şeyde zor. Bunu zannetmiyorum açıkçası. Bence yani. fena transfer yapmadılar ama zor Tap 8 yapabilmeleri. Aynen, aynen. Ama geçen seneden daha derin bir takım oldular mı desem olmadılar yani geçen seneki ayarın bir tık üstündeler bence. Evet. O da Diez'le, Diez'le yani Nedovic iyi katkı verirse. Yani Nedovic'in katkısı çok evet, Nedovic Nedovic'in o beklenilen çıkışı yaparsa daha iyi takım oldular geçen seneye göre daha da komple bir takım oldular. Ee, İspanyollardan... Yunanlı. Yunan takımlarına geçelim. Olympiakos, Farnak, hmm. Önce e, Olympiakos'a başlayalım. Onlar da Yunanistan Ligi şampiyonudu geçen sene. Olympiakos bence Real Madrid'den sonraki en büyük favoru bu sene. Çok ya. doğru ve iyi hamle yaptılar. Aynen öyle. Yani her giden her oyuncunun yerine daha... Dengiyle dolu. hatta dengiyle bir daha iyisiyle mi orası tartışılır. Orada yani takım uyumu nasıl olacak ben çok, çok merak ediyorum. Yani, Kostas, Kostas abaç geldi pozisyonu yani çok önemli bir oyuncu olan Pikachu sisteminde Brian Darsen'a gönderdik. Bu taktik savunucuların etkisi Lafayette ayrıldı. Lafayette'in boşluğu doldurur onda hiç sıkıntı şey yok. Petve ayrıldı. Katservis gitmiş. Travel Dardan ayrıldıydı. Genel oyunculara baktığımız zaman Galatasaray'dan Patrick Yang'a bakar. Patrick Yang Galatasaray'a da çok iyi bir etki gösterdi. iyi oynadı. Özellikle atletizliğine ve taraftarın sevgilisi oldu bu Altısaray'da. Hackett'ı adlar Milano'dan. Yani Kostas, Lucas'ın yerini. Hackett da iyi bir önce ama yani... Ne kadar olsun, onun olimpiyat olsun, ondan pek emin değilim ben. Dijon... Ya, Hackett ne olursa olsun, tecrübeli bir isim. Yani, su, Lucas'ın yaptıklarını yapar o sürelerde. Ben inanıyorum, Hackett'ın Lucas'ın yerini rahatça oldurabileceği. Strawberry, strawberry zaten... He Lafayette'den falan gittiğini düşünüyoruz stoberi direkt seviye atmama oluyor. Aynen. Ah, bence... Yani. E, bir de Mulitinov aldılar. Açıkçası Mulitinov'u hiç izlemedim ama çok beğeniyor insanlar. Ben Hunter'ın gideceğini düşünüyorum ama Hunter kalmayabilir takımda. Mulitinov hamlesinden sonra. Da, Hunter'da giderse ama yani bence büyük bir boşluk oluşur orada. Hunter tutmaları lazım. Ya da Hunter giderse Mulitinov'un yanına bir oyuncu daha almaları lazım. Ya. Patrick Young, bilmiyorum. Belki dört alırlar. Dört beş oynayabilen birini alırlar. dördede de kayabilecek. Print S'nin arkasında daha sağlam durması için. Ya Olympiakos dediğim gibi geçen seneden kesinlikle daha iyi bir takım. Ya bir de yalnız... Atina bir kere geçen alışan. sene Dardunlar falan oynuyordu. Dardun oynuyordu. Bir dönem e, Lafayette oynuyordu. Ben Lafayette çok beğenmem. Sevmem de yani. Sevmem değil de yani bir oyuncu sev sevmek aslında göre değil ama... Bence Hackett ve Strawberry... Lafayette ve eee Sulukastan daha iyi ikili. Totale bakacak olursak. Aynen katılıyorum. Ki Patrick Young Otel Otellant'ın yaptığı şeyleri yapabilir. Ve daha genç. Evet, gelişim açık. Aynen Evimulito var gelen. Bir de o yüzden ben daha iyi takım otlarını düşünüyorum. Ben onlardan Final Four bekliyorum bu sene. Ben de bekliyorum Final Four yapalım. Yine her zamanki gibi bu Panathinaikos'a geçelim. Panathinaikos'ta çok hareketlilik vardı bu sene. Panathinaikos kaptı Kalates'i. Panathinaikos Kalates'i kaptı. E, Radulisay'ı da aldılar. Aynen. Yani ve bir tam daha uzun alacaklar. bu Ya Meyri'yi alacaklar NBA'yi olması ya Last Mey'yi alacaklar ki. Yani. Meyri gitti herhalde NBA'i ya. Gitti mi? Kesti mizaya attı mı? Gidiyorlar ya. Bugün öyle konuşuluyor. Ya, kesin mizaya bilmiyorum ama. Ayrıldı Ayrıldır. 90'en gitti. Ama ciddi anlamda iyi takım oldular. Ama onların da bence Pavlovich dallar. Onların bence bir tane e, atletik, bir tane 2-3 oynayabilen bir önce ihtiyaçları var. 2 numara ve 3 numara. Özellikle atletizm çok önemli. Potaya gidebilmesi. Aynen öyle. 3 numara, bu isim yani 3 numara olsa iyi olur. 3 numara bulabilsesin. Çünkü kateti burada iki de oynatabilirler. O kadar dert olmaz. Diamondist kateti yan yana oynar bence evet, ki kesinlikle. yani oynamad evet. oynadıkları da var zaten oynamışlıkları. Ee, zaten 5 numarada arada listem arkadaşlar birini daha alacaklar. Aga gidecek skill ama biri daha gelecek. 4 e, numarada Gist idare ediyor. Gist'in Gist cezası bitti mi? Oynayacak sanıyorsun yani nasıl? Gist oynayacak benim bildiğim. Emin de değilim ama. O, o, geçen sene kullanımından ceza almıştı yalnız. Ama Gist geçen sene Top 8'den sonra mı ceza, Top 8'de oynuyorduk Gist ya. Top 8'de oynamıştı Maka Kepala'sinde. Sonra aldı muhtemelen sonra bir cezası var. Ya bilmiyorum. Muhtemelen bitmiş olabilir. Çünkü TAP 8'de oynamıştı. Sonrasında cidden şeyi Dur, hatırlamıyorum. ya TAP 8'de oynadığına eminim de CSK maçlarında. Sonra mı aldı cezayı aldıysa kaçırmış olabilirim. Önceden bir cezası vardı gistin gerçi ama ondan o bitti diye biliyorum. Önceden aldı ceza. Çünkü oynuyordu. Evet. Ya dediğimiz gibi 3 sualaya mutlaka Fotzis geçen sene bazen çok iyi işler yaptı. Alba Berlin maçının son çeyreğinde deplasmanda çok kritik maçta 9 sayı 5 rebound falan yaptı ya 0 son çeyrekte. Fotzis yine büyük anlarda bir şeyler yapar bu sene de. Ama Pavlovic'ler, yani Pavlovic'i ben izlemedim ama izleyenler Pavlovic hani e, artık bitti diyorlar. Hiç performans sistemini veremez diyorlar. Zaten ucuza geldi Pavlovic benim bildiğim. 405 falan geldi. Hadi zafer şöyle 3 numara lazım. Partnakos ö söyleyeyim. Ya genç sağlam. Geçin koç, koç, koç da var. iyi, Saša Đorđević geldi koç olarak. Đorđević'i ben beğenirim. Bence iyi hamle. İyi ben, ben Albertis'i istiyordum Partnakos. Ya abi. Ya. Zorunda koç, yani. Şampiyon yaptıktan sonra Albertis'i takımın başında bıraktılar yardımcı antrenör olarak bildi arkadaşlar. Ya Đorđević iyi ya. Gelsin Đorđević. O üç numarayı da bulurlarsa tamam Partnakos. Partnakos da bence bu sene Top 8 kovalayacak. İşte 5 numara ve 5 numara 7 kimi alacaklar ve 3 numaratın aslarını hani sonra asla daha net konuştur. Ama eğer atletik bir 3'le eee ya da lazımıyı alırlarsa bence top 8 yaparlar. Geçen sene geçersek yaptılar. Bu sene hayli hayli yapmaları lazım ya. Yani yaparlar dediğim. E, yapacaklarını Yapar. bekliyorum ama hani final neden top 8? Mesela geçen sene top 8'e girdiklerinde elinecekleri belliydi. Ha bu sene top 8'e ümitle de girebilirler. O amelleri yaparlarsa. Final 4 takımı olabilirler o iki hamle olursa. Açık orada bir çizgi var. Bir top 8 takım var, Final 4 takımı var. Four takımı var. Ha, o aşamaya geçen sene bu takım e, hiçbir kalan yet takımı eleyemezdi Panatix Aynen öyle. Şeye gitmek için, e, Final 4'e kalmak için. Ya dediğim gibi o hamleler gelirse e, Final 4 iddiası olan bir top 8 takımı olurlar. Öyle söyleyeyim. İstersen Ruslara geçelim. CSK'yla başlayalım. ile başlayalım. CSK ile başlayalım. Ee, ÇSK, ÇSK'da <gülüyor> değişik hamleler oldu. E, ba Hatta bayağı değişik hamleler Phoenix'e gitti. Saçakam basketbolu bıraktı yanılmıyorsam, 30 yaşında. Aynen, çok saçma şeyler Kendisi, o, bilgisayar, bilgisayar... Mühendisi yani... mi? Öyle bir şey oldu. Evet, o... Evet. Akademik kariyerini mesleki kariyerini önem verecekmiş. O dalda yani. <gülüyor> neler diyor ya bu neler diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Krileko <gülüyor> emekli oldu. İşte Markošvili de ayrıldı sakın. Gelen oyuncular ise oldukça çok oldukça ilginç yani. Bu sonuncuları topladılar herhalde. 5 yani tane bu oyuncu almışlar. İşte Kurbanov, Kulaygin. Tabi Nikita Kurbanov. Aynen. Kulagin kardeş. Bunlar herhalde kardeş. Dimitri Kulagin. Aynen. Ben Dimitri'yi severdim. <gülüyor> Zenit'teki. İki... Orada oynuyordu. Evet. Artem Komolo Alexander Gudumak. Yani pek takip ettiğimiz oyunculardır. Artem Komolo, Alexander Gudumak. Bakalım o, genç oyuncular zaten. Kuru ilginç aldılar Antep'ten. O i̇şte da şey... iyi bir performans sergilemişti bildiğimizde. Bakalım CSKA'da alacak acaba? İthiudis Ligi takip ediyor ya. Aynen. İTÜLİS. Belli burası. Bir, bir yeri İTÜLİS. Türkiye'de zaten. Aynen bir değil Türkiye'de. Orası belli. Ee... Joel Freeland. Evet. Freeland en önemli transferleri. Ben de Joel onları bir tane daha 3 numara alacak. Marco Eşil'e gittikten sonra. Transfer bekliyorum onlarla. 3 numara. Zaten Kuryapay'da tuttular piyasada 4 numara bulamayınca. Ee... Evet, yani... Evet. Atla. Geçen seneki yine Final Four yapabilirler ama bu sene ne geçen sene kadar dominant olabilirler ne de geçen sene kadar olabilirler. Evet. Yaparlarsa da zor yaparlar. Yani gittiklerinde bu sefer favori olarak gitmeyecekler oraya. Geçen seneki güçlerinde değiller yani olamayacaklar. Bence de. Ya geçen sene direkt favori olarak girmişler Bu sene favori falan gitmiyorlar. Lige de favori olarak başlamıyorlar. A ama aynen. yine Final Four yapar bu takım ya. şu olduğu yerde giderler. Yani giderler yani sürpriz olmaz zaten. Aynen şey... çok çok çok saçma bir Top 8 gelişmesi olmazsa giderler. E gidip de tabi Top 8'de grubun dördüncü üçüncü bitirdi de karşı taraftan Real Olympiacos gelişirse olmaz tabi de. Tabii. Ama birinci ikinci bitirirse giderler diğer takımları yerler. Ee, Makabiye geçe ah yok ne Makabi? Ya Daha Rus takımları var önümüzde. Direkt Chelsea'dan Makabi'ye atladım. Ee, Rus takımlarından kimkiye geçelim istersen? Evet kimki Ki'ye gideceğim. Evet Ki, ya çıkış yapması bekleyen takımı. Önemli iki hamlesi var Kim Ki'nin. Alexei Dallar Çok çok önemli bir hamle. Takımı seviye atlatabilecek bir oyuncu. Rus. Yani Rusya bir takımda önemli oyuncularından bile. NBA'yi de tutunamadı. Rusya ligine döndü Kim ile Ki beraber. Todorović aldılar Sevilla'dan Pota altına. O da Sevilla'da iyi bir performans sergilemişti geçen geçense. Ayrılanlar Popović'te Victor Claver değil mi? Victor Claver Klaver gitti değil mi? Gitti, K gitmiş Claver. Ya Tyler Klaver. Tyler Heniket, Tyler Heniket de durum belirsizdi ama kaldı galiba. Tyler Heniket'te de bir belirsizlik <gülüyor> vardı. var. Hatırlamıyorum Bil şimdi ama belirsizlik devam ediyor. Koponenle uzattılar. çok önemli annem. Koponen sezon bitmeden uzatmışlardı. O da iyi oldu kopecanın uzatmaları. Ee, şöyle ki söyleyeyim. Bayağı iyi takım kurdu ya. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ee, Kimki'ye bir tane Kimki'nin 3 numara alması Kimki'yi çok üst düzey takım yapacak ama şu an e, bence 3 numara lazım. Çünkü şöyle bir şey var. 4 Monya 4 numarada değerlendirilecek bir seneye. 3 numara da Tyronik kalıyor. Şey demişti gerçi zamanda. Kuniatis ee, röportaj yapmış Trend Basketle. Yaptı röportajı da biz 3 numaraya Haniket aldık demişti. Kinsey Sato gibi Avrupa'da yıllarca oynamış tecrübeli ve almaktansa daha yeni bir yüz almayı tercih ettik demişti. Bence bu sefer işte 3 numaraya daha tanınmış bir yüz alması vakti geldi. Ben mesela David Moss belki düştü olan bir önce ama mesela David Moss'u alırdım onlar yerinde olsam. Çünkü bu takımın ya bir tane 4 numara almaları lazım 4 numara da alabilirler bilmiyorum. Belki 4 numara alacaklardır. Ya çünkü burada bir boşluk var. Ya Sergi Monya 3 numarada değerlendirebilecekse bu sefer Ağustos'un arkasındaki tam dolmayacak Ağustos'un arkası. Ya da bu sefer Monya'yı 4 yaparsan Tyler Uncut'a çok güvenmek zorunda kalacaksın ki Şivet ya da Igor Vladsev 3 e, numara oynayabilecek oyuncular değil. Evet. Onlara bir tane 3 numara alması lazım. 3 numara alırlarsa çok iyi takım oldular. Ki, zaten guard rotasyonu muhteşem. Geçen sene Geçen sene Ryslable Yatzev yan yana oynuyordu muhtemelen yine öyle gider. Çünkü... Kopanen'le Şivet yan yana oynar, Rijstavliadze oynar. Ben öyle düşünüyorum. Olabilir Daha yani. dengeli oluyor. Sanki. Aynen. Doğrudur. Yani, bir, beş, bir, ne beş, bir üç numara alırlarsa... Bence tanınmış, savunma yapabilen bir üç numara lazım. Çünkü zaten topu yön çok isim var bu takımda. Kinsey'i alsalardı mesela. Tabii çok iyi olurdu. Kinsey oraya çok çok çok iyi oldu. <gülüyor> Direkt tabii iki gömlek yukarı çıkardı. Trabzon Trabzon'a gitti değil mi Kinsey? Aynen. Oha ben, ben David bile Razim diyorum, sen kimsi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir David Mostafa falan bile seviye atlar ya. David Most şu an düşüsten hani tebbe daldı geçiyordu da ben Mos'u çok severim var. Hani düştü olmasına rağmen daha hala seviye atabilecek bir oyuncu bence herhangi bir takıma. İstersen ya yani Kimci ki için ben top 8 diyorum. 3 numara gelirse Final 4 da olabilir. Kim ki çok kapalı kutu. Hiç belli olmaz. Aynen Top e de... kalırlar. Final 4 da yapabilirler. ÇSK'nın da Rusya Ligi şampiyonluğu garanti değil, onu da söylüyorum. Evet, bu takım ÇSK seri değinebilir. İstersen bir de Kuban'a geçelim şimdi. Kuban'da da, e, karşıya kayalarlı grupta Kuban. Evet. E, orada da önemli hamlelerden Brian Randall geldi. E, Fesanko geldi. Fesanko geçen sene Rusya Ligi'nde fena geçirmemişti. Zaten size sayesinde pota dibinde toplu oluşunda çok etkili bir olan olabilen bir oyuncu. Yani durdurulması çok zor. Euroleague'de de muhtemelen e, Maşa'da Fesenkoy'u durdururken zorlanacaklardır. Orada Kalniyetis, Sakat da zaten geçerse sayesinde gitti. Ben o kadar büyük eksik olduğunu düşünmüyorum şu an Kalniyetis'in gidişinin. Oradaki en büyük eksik Derek Brown'un gidişini çok arayacak. Bir de Simon'un gidişi. Simon da onunla önemli bir oyuncuydu. A Ama Kazan'dan Bikov geldi. Bikov hem 1 hem 2 numara oynayabiliyor. Şimdi Davis Bertans'ı gündemlerinde eğer Bertans gelirse Bikov muhtemelen 2 numara hedeği olacak. 2 ee, numarada 2 numarada ilk 5 ile çıkabilir. Yani ne olacağını ben de gidiyorum ama ben ben 2 numara alacaklarını düşünüyorum. O takıma bir tane. Ya mutlaka alınmalı. Şu anda yani ya da, bayağı... 2-3 oynayabilen birini alırlar. Farklı bir şey de deneyebilirler. 2-3 oynayabilen biri gelirse. Çünkü şu an uzun almalarına gerek yok. Bir tane 5 numara aldılar ama öyle çok üstüye birini de almayabilirler 5 numaraya. Aynen, aynen. Çünkü Randall 4-5 oynayabiliyor. Brian Randall var 4 numarada zaten. Fesenko da var. E, yani 5 numaraya neyse bakayım kime alabilirler ya böyle çok üstü olmayan Mesela 4 numaraya Zoran Ersi'yi alıp da Randolph'lu da 5 kullanabilirler. Alternatif olarak hani Zoran Ersi'yi ekledim. Ya Brian Randall var çünkü 4 numarada. Zaten o, savunmaya bakabilir. Olabilir. Hani öyle bir şey yapabilir ama bu takıma 2-3 transfer lazım. Semih, erde, semih Erden'i alsınlar. Ya bence 2-3 transfer lazım ya da Bertans da öncelik değil yani. Bertans'ı almasalar da olur. Bertans'tan Bertans'la YouTube'un 2 ve 3 numaraya ihtiyacı var. Bertans zaten Gart. Yani... Bertans... Bertans... Bir dakika. Neyse. Ne? Bertans adlarsa 2 numarada oynatacaklar. Bertans adlarsa 2 numarada mı oynatacaklar ya? Delanyi, Bertans da ne bileyim çok... Ee, sağda Anders, Size kalırlar ya. Kesinlikle öyle. Bertans sallarsa zannetmiyorum Bertans 2 numarada Euroleague'de oynatacaklarını. Ben o yüzden yani gelebilir de emin de değilim. Evet. O biraz değişik ya. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa. Ya, yani Çünkü, ben... A, o olmayacak iş değil de ben, o, ben olmasını koş, koş olsam o öyle bir şey olmasını istemem. Ben de kesinlikle tercih etmem. Çok idare bir tercih değil. Oraya bir 3 numara lazım da şu an. Aynen. Hele her şeyden önce. Andrei Zubkov var yani. Andrei Zubkov şu an. Andrei Zubkov? <gülüyor> Zubkov hiç hatırlamıyorum ben. Yani geçen sene, <gülüyor> sene Kuban'ı hatırladım da. Zubkov'u en son kazanmıştı. İzlemiştim Kuban'ı. Ama var. hiç şeyi hatırlamıyorum. Zubkov'u. <gülüyor> Zubkov'unu hiç hatırladın ya. ya. Hatta... ya hat, Zubkov oradaydı da hiç gözüme çarpmadı Zubkov yani. Açıkça söyleyeyim. Zaten o maçı da ben nerede izlemiştim? YouTube channel'dan mı ne izlemiştim en son Kuba maçı izlediğimde. VTB liginin yayınları da kötüydü zaten. Maç izlerken zaten tanımadığım oyuncusu içinde bir oyuncu tanıma ihtimali çok düşük ya. <gülüyor> bir ara düzeltler ama sonra kalite iyi. Evet. Ee, onun dışında buradan da bir de Makabe'ye geçeyim istersen. Makabe'den de artık NBA'ye atlarız. Tabii Makavi de... Ee... Bayağı bir değişti Makavi. Bir çok hamle yaptı tabii. Birçok hamle yaptı. Tevrular şişliği aldılar. Tevrular şişliği kardeşimiz artık. Ardurur. Tevrular şişliği aldı. Çok iyi. Skor gücü oldukça yüksek. Bir iki yol dış. Tehdidi. Bayağı bayağı iyi bir rotasyon. Onun dışında... Kiradan oyuncuları döndü. Dragon Bender. Dragon Yavzuri. Yani kendi Rusundan... İsrail vatandaşı oyuncuları aldılar. Faverani geldi. Ya ben İspanyol Ligi'ni çok takip etmiyorum. Faverani falan Orado oynamıştı açıkçası. İspanyol Ligi'ni çok takip etmediğim için onun Faverani NBA'de iyi değildi yani. ben NBA üstünden konuşmam diye hesap süre bulamadı. Ama İspanyol Ligi fena değilmiş galiba. Aynen öyle. Bir de Cevort Mbakre geldi. Brose Basket'ten. Foto altına. O da iyi bir önce Bence iyi bir hamle. Mbuk ve evet Mbuk ve geçen sene finansal dediği işler. O 7.7 işte. band ortalamalar var ve 7.3 kilo. Orada Nate gitti ya. Ben Linath'ı benim adam. keskin Nate Linath. Joe Alexander'ın gitmesi bence saçma oldu ya. Joe Alexander bir yerden kontrat olabilir. Çok atlet mi oyuncu Joe Alexander? Kesinlikle. O takımsız kalmaz yani. iyi takıma gidiyor. Ya burası... Eee... Ta dediğim top gibi. Top 8 aynı. Top 8. Olabilir. Top 8 burası Jett'leri alsaydı. Olur. Her şey olabilirdi. Jett'leri mi alacaktık? Hala anlayamıyorum zaten Kaç dakika süre alacak ki? Madde oynar yani. abi Jett'ler Madde'de. Oynar da yani Rudy var. Yani bence yine süre bulur. Bulur yani işte daha fazla, daha önemli roller alabilir Bunlar da var. Vardı. O, o konuda haklısın ama... Sürede bulur. Avrupa'yı bitirelim istersen. Ama şey ne yap Bir de Milano'ya bakalım ya. Milano. Milano da fena işler yapmadı. Benim Kronoslav Simon aldılar bir kere her şeyden önce. Kronoslav Simon... E, bunun yanı sıra lafayette aldılar. Benim bütün sempati... De, Kronoslav Simon'a kazandığı altı puanları Lafayette'le verdiler. <gülüyor> Ee, şeyi aldılar. Eee, Jamal Maxwell'i aldılar. Aynen. Jamal Maxwell de e, geçen sene fena geçirmemişti Alba Berlin'de. Ama Jamal Maxwell orada ne yapar? Orada kendini Milan'ın düzenine de vurabilir ya. Ben Jamal Maxwell Milan'da ne yapar kestiremiyorum. Geçen ya. sene geçen sene Trabzon'la başlayan Galile var Milan'a falan geldi yine. Uh, yine Panart Marcos Milan'a maç geldi, maç van iyi oldu oraya. Aynen maç var. Önemli ya Onlar da top 8 kovalar, top 8 yapamaz. Şans Jenkins'i aldılar bir Jenkins de ne, ne yaptığı belirsiz oyunculardandır. Ben hücumda çok güvenmem Jenkins'e. E. Repesa'da e koç, diyecek bir şey yok. Top 8 kovalarlar. O grup 5-6 galip atarlar top 16'ta en iyi ihtimalle. O da Gentil'in isafına. O yani, top 16'ta bence jantını tutabilirler ya baya şaşırdım ha jantine giren giren. Tabii jantı da tercih et jantı. Aynen. Jantta kalmayı tercih ediyor Lindt. Marsham Brooks gitti. O şu Ma Marsham Mar Brooks mesela Marsham Brooks şeye gelebilir ya. Kubanlara da adam olabilir bak Marsham Brooks. Daha demin anlatıyordum ya Kubana. Öyle eee işe girecek, iki oynayabilecek, üç oynayabilecek bir adam lazım. Yani Bertansson öte e daha çok 3'e de destek verebilecek bir adam lazım. 1-2 değil de 1-2 değil de, 2-3 oynayabilecek bir adam lazım. Çünkü orada e, Bikov 1-2 oynayabilir. Bikov'un 1-2 geçen. Bikov zaten 1.5 numara. O yüzden orada Bikov'un varlığı önemli. E, bence Marşan Brooks daha iyi olur. Oraya. Ya, işte yani, şey... Adımla geçinden dolayı söylemiyorum ama iyi hamle olur. Aynen. Yani, giden önemli oyunculardan biri de Samar'da aynı Aynen o da Barsone'ye 10 yürüldü oldu gibi yani. Çok. çok Aynen. Kalınca sanmıyorum yani. Yani doldurmuşlar. Doldurdu yani öyle. Hani Aynen. Aman aman Avrupa'da başka konuşacağımız takım kalmadı. Önemli takım. Aynen. Ee, şeye geçelim. NBA'ye geçelim. Doğu konferansı takımlarına. Önce istersen Cleveland'la başlayalım. Geçen sene Doğu, Doğu konferansı şampiyonu Çoğu oyuncusunu tuttu Cleveland. Aynı. Aynen. Aynen iyi İyi kadroyu korudu. Bu tam yine bu sene yine finale, finale gidecekler gidecekler ve e, finalde bütün takım saklı kalırlarsa şampiyonluk şansları hiç de azımsanmayacak düzeyde. Ay aynen öyle yani. Bütün takım Kevin Love da saklı giderse, de saklı giderse, herkes olursa Lebron, Brandon Tristan, ay Tristan Thompson, e hadi çok iş yapmasa da Iman Shumpert, yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki bir işler belki o bir şeyler yapar. A James Jones bile nasıl katkı alıyorlar yani? Yani o kadar da herkesin saklı olması durumda millet bence çok. Clifton da e, biraz küçümseyerek yaklaşıyor. Şampiyona direk battmanı ilan ederek. Garçonsas onun da Mobile Williams'in çok önemli bir isim eklediğini. Kyle Oring, Mobile Williams, Boynton gayet iyi bir ikili. Ya yani Deredo, De De Deravido De ayrılacak herhalde. Portland istiyor şu anda. Şeyi, aa dur ben onu kaçırdım. Mobile Williams'ı alar değil mi bir yer Memphis istiyordu onu. Mobile Williams. Ay ne Mobile Williams'ı? şeyi Mobile Williams. Movinus'a aldılar ya Movinus geldik. Oo çok iyi ben onu çünkü bir günde şeyde de kaldım. Vay be. İyi ama şey giderse kötü olur. Ee, pis işleri de lavadova Dova giderse yapacak adam yok. Movinus hiç, hiç oralarda gözü yok Movinus. Topu benim Movinus atsın. Irving de öyle. Playoff'ta çok kadar rahatlar <gülüyor> Lava ya, Doğu'da arasalar ne yazar gerçi. O da ayrı konuda. Finale kadar zaten gider bu takım. A Aynen öyle. O konferansta. E, i̇stersen şeye geçene birazdan. Cleveland'ın zaten ben final hepçi, yine düşünüyorum doğudan çıkacağını. Şöyle önemli bir şey var. Geçen sene iyi kaplı olan yanına Anderson Varajada ya geliyor. O Tabii da aynen şey. öyle, aynen öyle. Rotasyonda diyor Tristan Thompson kaldı. Orada değil. Ya James Johnson uzatlar ama yani LeBron'nun arkasına böyle bir oyuncu davladırdı dersen. İyi kadro ya. Ne olursa olsun, Ciarlı da uzatabilirler. Daha belirsiz Ciarın durumu. Aynen. Çavuşlar da diyoruz. Ki zaten. bence sonunda uzatacaklar şey at çok iyi oldu. Çamallı atıyorsun tamsın. Varajo. Postay mozgo. E point card'da Karlön'ün şu an Movims. Bu maç şampıt işte. Abi biz ne şampıtla Movims'e çok bir şey yüklemeyelim de. <gülüyor> <gülüyor> e, görev diyeyim azuzu. iyi oyuncular ya. E, i̇yi oyuncular da Iman Şampıt'ın sağ solu belli olmaz. Movims savunma yapmaz. Şeye geçelim. E bu Client'dan Atlanta'ya. Aynen. Atlanta'da bence çok fazla 5 numara aldı. 4 ve 5 numarası Atlanta gerçekten çok şişti rotasyona. Ee, o konuda da ne yaparlar bilmiyorum. Ya mesela 2-3 rotasyonu... Atlanta Austin aldı herhalde. Austin. Ya Austin Day, ben potansiyel olan ama yansıtamayan birisi. Şöyle bakalım Atlanta'ya. 4 ve 5 numaraları, ee, Splitter var 5 numarası, Tavares var, ee, Alorford var. Mike Muscala var. Bunun 4'te 5 numara oynayabiliyor. Max Scott ve Paul mi hesapta 4 numara oynayabiliyor. Altyapı direkt net uzunu var takımın. Tavares geldi. Tavares saydım. Altyapı direkt net uzunu var takımın ve bu takımın 2 ve 3 numara oynayabilecek oyuncu sayısı şu an 4. Ya yani, Intimar ve Junior, Kyle Korver, e, Kent Bazemore ve eee Tabu Tabu Başka yeni bir aldık. Alırlar mı kadroya? başka var. Benim baş... atladığım olmadılar. 2 ve 2 ve 3 numarada oynayabilecek. Ya işte drafttan gelen bir isim vardı galiba. Draftlan ama ilk turunda takas etti. Hani ta takas şey, etti. Şimdi Nix'le takas ettiler. Ha. Onların ya çünkü şimdi listeyi açıyorum da Atlanta listesinde benim atladığım kadarıyla takımdaki 6 kişi zaten uzun. 6'sını saydık. E 4 kısa var. E Shawn Mc kaldıysa e, takımda 2 iki... Dur 2 kontrat hazırlamadım son 2 kontratı kimle, kimlerde olduğun diğer ismini hatırladım da. İyi bir son kadro olmadı ya. Hayır, şöyle iyi bir kadro planlaması olmadı. Bence bir tane 5 numardan çıkıp bir tane 3 numara alabilseler çok iyi olur. Mesela Jay Crowder onlarda olsaydı iyi Aynen. iyi olurdu. Mesela onların 4 tane ihtiyacı yok abi. Tavares orada birazcık bence gözlük oldu. Ya da Tavares varsa Muscala orada gerek isim. Aynen. Herkes sağlıklı kalırsa zaten onları süre bulamayacak. Kıtır zaten çok saçma. Ya o Spurs camiasına yapılmış bir kıyak. Kıyak ya resmen kıyak geçti. Popo hocasına şey O büyük bir kıyaktır. Aynen. O konuda o konuda o konuda konuşmak istemiyorum. Gö gönder sıfıtı al şey oldurcu. Ee, gönder Gömbes al olur evet. <gülüyor> Bayağı <iyi> iş. <gülüyor> ya ama bilmiyorum ya bence o rotasyonda cidden biri gidecek. Oradan sonra biri gidecek. Bakalım kim gidecek. Bir takas olabilir. Üç numara almak için. Terim Petvey diye birini almıştı. Garth galiba. Şey, galiba. Hiç bilmiyorum Terim Petvey'ü. O yüzden konuşmuyorum oyuncu hakkında. <gülüyor> Lamar Patterson. Lamar Patterson da geçen sene Topaş'taki Lamar Patterson mı? Ona bakıyorum. Bakalım. Topaş da olması lazım Lamar Patterson. Ya geçen sene Lamar Patterson'da kontrat vermişler. Evet, topaçta evet. Lamar Peterson geçen sene topaçta bazı maçlarda kadro kalıyordu ya. Lamar Peterson'ı da almışlar. Hatta Efes maçında izlemeye falan gelmişlerdi Lamar Peterson'ı. İyi hatırlıyorum Abdübekçi. Zaten Atlanta League oyuncusuydu da. D-Lig'e e gönderirler zaten. Efendim? D-Lig'e e gönderirler Lamar. -Petterson. Muhtemelen Lamar. Ya bu kadroyu bir tane, bence bir tane uzun verip 2-3 numara almaları lazım. Tek bir GM bu. Atlanta takımı. Onu yaparlarsa yine çok iyi takım olurlar. Aynen. Chicago'ya geçin. Ati Chicago... Marder ve Junior delirttin yalnız bu sene onları. Savunmaya hiç takılmayacak. Yine şutuna bakar. Yani Kent da çok heyecanlı oyuncu. Yani i̇yi iş yaptığı bazen çok sapıtabiliyor oyun içinde. Aşka. Gerçekten yürekten oynuyor ama öyle güvenip yola çıkabileceğiniz bir adam değil. Yani çok iyi backup olur. Bilmiyorum. Ama isterseniz Chicago'ya geçelim. Chicago Koç'un işte değişti. En önemli değişiklik. İyi yaptı. Çok iyi yaptı bence. Aynen. Ee, e, Chicago'da Jim Butters takımda evet. e, Jim Butters takımda tuttu. Zaten genel olarak Chicago'nun kadrosu da Doğu'da. Doğu finali. Doğu yarı finali oynamaya yeterli bir kadro. Aynen. E, yine orayı kovalayacaklar. Ben fazlası olacağını düşünmüyorum. Chicago azı da olmaz. A Aynen. Bir, Doğu finali için Cleveland'a kesişmezlerse Doğu finaline gitmeyi hedefleyecekler. Işte. Yolda Washington, Atlanta falan engel olabilir onlara olursa öyle. E, Chicago için bence ne uzallar, ne kısallar. Bir şey demem Chicago hakkında. E, bir şey Yani geçen sene aynı. Her şeyle biraz tabii Hoiberg daha farklı bir koç Tibott'tan. Evet. Takımı daha zorlayacaktır bence normal son içinde ama takım potansiyelini daha yukarı çıkışan da sanmıyorum. Bence Aynı kalırlar yani. İyi, iyi, iyi. Evet, oyun stilleri değişebilir ama potansiyel olarak aynı yerde kalırlar. sezon da aynı noktada bitirler. Ya doğu finali ya da uyarı finali. Yani, bu ee, rotasyonları zaten iyi. Cümbu battı tabii. İşte Derrick Rose'un performansı önemli. Yani. Nasıl bir performans sağlayacak? Aynen. Eee Derrick Rose i̇şte, önemli. Cleveland maç ya yani, play-off'ta bazı maçlarda çok ön plana çıktı. İyi oynadı. Acaba Derrick Rose bir dönem olur mu? Dedi. Ama olmadı tam. Bakalım bu yazı nasıl geçirecek? Nasıl çalışıyor Derrick Rose? İşeye geçelim istersen. Ee, buradan da Washington'a geçelim. Bence doğuda en iyi ofsını Washington geçirdi. Aynen. Ya şöyle en iyi opsiyon Washington geçirdi. Ee, bir kere kaybettikleri tek önemli isim Paul Pierce ki Paul Pierce zaten yaşı ortalama yaşı gereğiyle sezon içinde ve Paul Pierce çok büyük katkı vermemişti play oynadığı maçlar yüzünden Paul Pierce hani hala üst seviye olarak düşünebilirsiniz ama ha, sezon içinde öyle performans yoktu onun ya Dady adla düşüşte bir oyuncu ama yükselme potansiyeli var. E 3 numaraya eee 3 numaraya Keleobu geldi çaylak. Ondan da beklentiler var. Alan Anderson'ı aldılar. Hem iki hem üç oynayabiliyor. İki numara gerini yıl geldi. Ki geçen sene playofflarda Otto Porter'ı fark etti Randy Wittman. Hani geçen sene üstünde bence bu takıma bir tek beş numara lazım şu an. Yedek bir tane beş numara. Mesela Atlantaya takasa mesela Otto Porter-Tavares tarzı bir takas iki takım da işine yarayabilir. Buraya Potay'ı koruyabilecek. Oraya Üç dümana ya, rebound katısı verebilecek. Otoporter'u göndermezler ya Otoporter'ı. Otoporter ta... <gülüyor> sezon son bölümlerine doğru bayağı iyi oynadı Otoporter. bu Otoporter'e 3-4 oynadılar herifli of Selin'in ama ben şey olsam, hani iki takım yanında olsam bu takas mesaj takımına da yarar bence. Atlant, çünkü başıktım uzun rotasyonu Gorta Blair, Seraphane de şu an şey, e, Free Agent, dört numara rotasyonda Nene Hilaryo, Chris Humphries. Yalnız ben şeyde kaldı diyebiliyorum takımda. Drev Gooden'de kaldı diyebiliyorum yani. Tam kaldı Drew Gooden kaldı, kaldı uzak. Saatli bombadan bahsediyoruz. Bu takımın uzun rotasyonu, potayı koruyabilecek biri lazım. Bileyim. Ay, nene'yi de göndermek istiyorlar. Gönderdiler Evet yani. ama almaz kimse Nene'yi. Zor yani Nene'yi göndermeyi. Ya onlardan da ben bu sene Doğu Dördüncü'yü bekliyorum. Play of Life. Sezonlu normal son. Randy Whitman, saçma sapan işlere kalkışmazsa hocam benim. Takım kesin yani... Doğu Dördüncü'sü bitir. Bitirmesi ben... lazım zaten. Rendezvous playoff deplasman canavarı. Aynen. Ya normal mesajında da iplemiyorum anlamıyorum ki ya. <gülüyor> ya Hastayediyorum. Aa bu takımın bu takımın doğu 4'üncülüğü bank olması lazım. Chicago'yla Atlanta'yla da çok da ensesinde olması lazım. Yani, i̇kisini de geçebilecek kapasiteye bir takım ya. Aynen. Bir takımda John Wall'la bir 70 bill var bir kere. Ya. Yani, o, o ikisi o ikili doğu konferansının en iyi 1-2 rotasyonu onlar zaten. Onlarda daha bir iki rotasyon yok doğu konferansında. Hani bu takımın kesinlikle daha yukarılarda olması lazım. Ee, ya tabi Derrick Rose'un cimbat rotasyonundan da daha iyi hatta bence. Şimdi onu da söylüyorum. John Wall Bradley bir rotasyon bence daha iyi rotasyon. Derrick yani, Rose'un cimbat rotasyonundan. Derrick Rose'un bu durumuna bakarsak. Ee, Washington'dan sonra bir de Toronto, Miami, Milwaukee öyle gidelim. Aynen, önemli takımlar var. Ya Milwaukee Monroe'yu aldı. Mantıklı ve iyi bir hamle. Çünkü onları yarısı atıklanabilen bir takımda. Monroe yarı sahada özellikle seti set hücumda hem sırt dönük oyunuyla fark yaratabilir. Jabar Parkı geri dönecek. Jabar Parkı geri dönecek. Aynen. öyle. Jabar Parkı sen sakat, sakat adam varsa yun yu, çayla seçilebilirdi yani bir gün sonrunda. Milwaukee güçlenmiyor. Ben Milwaukee'den de ilk altı bekliyorum. İlk altı yapması bekliyorum. Ee, Toronto ile Mayemiyor bakalım. Ha, i̇kisi de çok dengesiz takım. Ben ikisini denk değerlendireceğim. Aynen. Toronto'da açıkçası pek bir şey olmaz ne? Playoff yapar. Ya, Demar ve Carroll'la geldi. İyi olmalar sezon içinde yine koş, koş koş basketbolla iş yaparlar. Aynen. Demar da özün. Demar Carroll. Bir de Toronto. Ya Amerika'da tam olarak uçak yolcularının saati biliyorum ama Bat'tan gelen takımlar için Toronto yolculuğun daha uzak olması lazım ya. Bir de o da yoruyordur takımları. Ne no evet. olursa olsun Kanada'ya gidiyor takımlar. A Aynen öyle. Ya Kaliforniya'da falan kalkan takımlar için zor yani Toronto'da basma gelen olarak. Evet. Ya ya o... şimdi... Yani e sen söyle. Yani Toronto'ya bir de Bjorn bu hamlesi var. hiç anlamadım. Hamle ne o zaman Bjorn'de. Toronto dediğim gibi. Toronto'yla e, Miami. Playoff yarışında olur. Ki Indiana da öyle olur orada. Indiana'da da Paul George'la oynadı. Montalice geldi. Ee, Roybert gitti. Ama yerine Jordan Hill geldi. Ki Montalice'ın gelmesi iyi oldu. Onları yarı sahada atacak biri lazımdı. Paul George'da 4 oynayacağım diyor. 4 numara. Ben onu pek gerçekçi bulmuyorum. Bence 4 oynamayacak. 3 oynayacak. Ama sağlıklı dönüşse onlar da playoff yapar. Ya Batı'da dediğim gibi ilk saydığımız 4 takım Washington, Atlanta, Chicago, Cleveland. Diğer 4 de Miami, Milwaukee. Eee... Tamam. Miami, Milwaukee, Toronto ve e, Indian olacak gibi. Evet. Miami'ye biraz değinelim istersen de. Miami'ye şöyle değineyim aynen. Yani. Ee, şöyle Chris Bouch geri dönecek bu sene. Evet. Chris Bouch dönecek. Dwayne Wade ne, ne derece oynar bu sözüm? Orası önemli ama Chris Bouch'un dönmesi çok önemli. Çünkü Chris Bouch bence Doğu Konferansı'nda fark yaratan bir isim. Ya belki batlı olsa bu kadar Miami batıya koysak hiç bir playoff iddiası var demem ama Chris Paul doğu konferansına karşı fark yaratabilen bir isim. O yüzden ben onların açıkçası playoff yapacağını düşünüyorum. Aynen. Wait'ten bağımsız. Ya wait iyi olursa daha yukarıdan yaparlar. Wait kötü olsa öyle bence yapacaklar. Drag işte falan. Dragic global bu sene biraz kendi toplarsa Justice Winslow'dan beklenti çok büyük. geçen seri formunu sürdürürse. Yani Winslow o 10. sıraya kadar 10. sıraya düşeraldı. Miami seçti oralar. Büyük Ben NSC'yi çok izlemedim ki hiç bilmiyorum Insta millet hani ben övünden dolayı diyorum. Ben HSBC ile NSC'yi çok izlemiyorum. Babası da zamanında şey, bir e... son Türkiye liginde de oynuyordu kadar falan. <gülüyor> Sen söyledin onu. orada. Braftım. orada. Evet. Son draft'ı da söyledin. Ee, şimdi şey eee Miami... Amare de geldi. Amare de geldi. O da önemli bir şey. Abi Amare geldi tamam Amare önemli katla Amare'nin yedireceği Amare'nin atacağı 10 sayı yedireceği 20 sayı ama <gülüyor> gerçi arkasında Anderson ve Amare orada iş yapar ya. Şey, de Amare kendini de bulur orada. Josh McRubber sakatlıktan döndü geçen sene. Josh McRubber's da severim. Aslında Josh McRubber's görünümden çok daha güçlü de. Özellikle cepheden. İki önce mi? ligin en güzel atanları. En güzelim en çok atanlarından mı neydi dört numara olarak? ikincisiydi hatta galiba. Tam çok... cepheden. Aynen ya, topa... Atlet de oyuncudur Josh McRubbers aslında. Atlet gözükmez ama McRubbers'ın o kadar... ya McRubbers beyaz olduğu için çok atlet olarak hani ilk baktığınızda izlenim olarak vermez ama McRubbers atlettir. Aynen. Ya kutu altı rotasyonu çok iyi yani maya oyunu var. Abi Bakın. ama hepsi böyle sakatlanmaya müsait. Aynen. Savunma yapmamaya müsait Chris baş dışında. Böyle Aynen. saçmalamaya müsait oyuncular. Çünkü bakıyorsun Chris Anderson biraz kendini dizginledi ama Hızlım orada iyi bir tek çok iyi profesyonel. Ama bence dediğim bu takım playoff yapar. Jarrod Green gelmiş aslında. Bence dediğim geldiğini bilmiyordum. Aynen Jarrod Green de ören Siz rahat olun. Bu takım Jarrod Green, Dragic önderliğinde weight olmadan da gider bir yere. Onlar bir onlar tempo tempo tempo. Doğuda zaten bayıltırlar gibi. Chris Başla, White da var. Aynen öyle. Watchside zaten geçen sene İyi çıkış yapar mısın? Yedincilik, sekizinciliği oynar bir takım. Doğuda. Altı da olabilir. Ya ben... Daha da üstlere çıkabilir. Ya, yani. Benç dolu olsa bence çıkardı. çıkar da zor o bençleri. Ki alttan bir de New York tehdidi var. New York, New York tehdidi. Öyle, <gülüyor> öyle diyorsan <gülüyor> tamam yani. <gülüyor> ne? Senin takımın New York'u. Tehdit, tehdit. Büyük tehdit. <gülüyor> tehdit. Çok büyük tehdit olmasa da... 30 yani, galibiyeti geçebilir mi New York? Geçer. O sene kesin geçer. 30'su. Bence 30-40 arasında bir şey alırız. Aynen. Yani. Onu da niye 30-40? Gerçi emin de değilim. 30-40 alırız. Ama almamız lazım ya. Bu sene çünkü biraz 50-50'lü -50 derife aldık takımı. Yani, evet, Calderon, Calderon satış yapmazsa alırız. Evet. York, da biz o. York, Umutlar'ın, Jose Brooklyn'den fazla galibiyet alalım da yeter bu sene. Öncelikle Brooklyn'e evet, atlayalım. Önce bir yerel rekabet abicim. Eze'ye bakıyoruz. Tabii var. önce bir Eze'ye rakip. Önce bir şehir dik üstünlüğümüzü kabul ettirelim herifler yıldırdı bizim önümüzde. A ee, evet. önce bir şehrin önce bir şehrin kontrolünü ele geçirelim de hele. Ee, Brooklyn'e bakacak olsak Brooklyn'de Deron Williams gitti. Yani guard rotasyonu tamam. Şu an tamamen garip bir rotasyon. Jared Jackson Steel Black Larkin rotasyonu. Hani bu rotasyon EuroLeague'de şampiyonluk göremez. Final Four göremez. Top 8'de <gülüyor> görür mü belli olmaz. İki numaralı da gerçekten evlere şenlik. Bogdanović iki o. Bogdanoviç oraya koyarız. Bogdanović, McAvran, Karasev var diyelim iki numarada. Yani Joe Johnson belki ikiye çıkarlar. Ee, Hollis Jefferson üçlü oluyor. Joe Johnson da talitleri ama... var yani. O var, da de yani. hani bu takım. Bu kontratla yani. Bogdanović yazık oluyor bu takımda. Aynen. Bogdanović de bence geçen sene iyi oynadı yani her ne kadar. Fena değildi. Sene iyi başladı. Sonra düştiydi şey... ama. En önemli avantajı yani Bogdan için kalıplı bir oyuncu olması. Ezilmedi oldu. Ya bu, bu takım niye bu kadar dört numara var ya? Gereksiz işte. Örtüller ama Korucu'yu fırsını zaten sallılar Korucu'yu fırsını. Ya bilmiyorum. Bu, bence Brooklyn bu sene NBA'nin en sıkışık takımı olur. Neto hem de bu konuda netim yani. Daha sıkıcı bir takım olmaz NBA'de. Detroit'e bakalım Detroit. E evet. bakan Detroit. Oho chart'a bakalım. Chart'ta playoff zorlayacak bir takım ha, aslında. Chart'ta evet chart'ta da en büyük playoff zorlayacak takım bu. bu say ilk takımı saydım takımdan sonra. E, bu takım Jeremy Lamp geldi. E, hücum gücü hücum olarak üst düzey bir oyuncudur ama savunma hiç yapmaz. Ha pek kullanmadı pek kullanmaz ama. geçen sene ama iyi bir Geç... potansiyeli yüksek yani. Tabii kontratı bitecek olan Batum'u aldılar bu sene sonunda ama geçen sene kötü geçirmişti Batum. Çok iyi değildi. E, Batum ama burada Biraz daha bu takıma yatkın, iyi işler... Bu takıma yatkın değil aslında Batum'da. Bu takımda e, savunma ön plana çıkacak. Batum'dan da farklı şeyler beklerler. Sponsor geldi. Gücüm'de belki daha fazla alacak evet. Batum. Kesinlikle geçen seneye göre. E Sponsor geldi 5 numaraya. Alcappers'ı Al Sponsor Owls. Clippers'ten bekleme performansı gösteremedi ama iyi bir oyuncu. Ama bu rotasyon, 4-5 rotasyonu çok sıkıntılı bir rotasyon. Evet. Bu rotasyon... Marvin Williams atıcı. Tek işi zaten dış şut. Kaminski, ben biraz yazdığını izledim Kaminski'ye özellikle topu yere vurup da gidebiliyor akıl çok akıllı oyuncu İlk adım yavaş. ilk adım yavaş olsa da çok iyi fake et, fake etini de üstüne ama Kaminski de atlet değil hiç bir da sorunlu bir isim Kaminski NBA'de çok sorun çekecek ya bir de ee, ön plana çıkmasının sebebi yani LCA'da, ya 22 yaşından önce yani 40. senesinden Kore'de bu, öyle yani mezun olarak geliyor yani ya yaş bu, yüksek yani diğer oyunculara göre yaşı da yüksektir. Aynen yani. öyle. Bu takım aynı bir tane 5 e, numara. Bionbo gitti. Bence Bionbo kalabilirdi. Bionbo yani çok önemli bir kayıt. Yok. Bir... Önemli önemsizimden da değil de takımda hiç evet, yani, savunma ihtimali olabilen bir isim yok. Aslında İşe olur. bakmak böyle gerekirse. Abi, bir, bir rotasyonu bence guard rotasyonu iyi. Brian Roberts da e, kısa sürede katkı verebilen bir isim. Evet. Jeremy'nin aldılar. Jeremy de savunmaya yönünde zayıf ama Kemba'yı ben... savunmacıdır. 3 numara ya bence gerek... yok yapamazlar bence. Zor evet. ya ben, ben Onuncu falan Ümitliydim ya. ama bu kadronun 5 numara rotasyonunun böyle 4-5 rotasyonu savunma yapmadığını e, daha farkına varınca bir içme sıkıntı indi. Ben Charlotte maçlarını izliyordum geçen sene. E, severim şart maçını izlemeyi. Ben erken maç izlemeyi seviyorum. Sen de biliyorsun. iki maçlarını seviyorum. Charlotte da Amerika saatinde ben hani erken başladığı için hep takip etmeyi sevdiğim bir takım. Ama bu 5 rotasyonla işler çok zor. Keşke bir yon tutsalardı. Emekler bir yon bu. Emekçi bir yon bu. Batum'un gelmesi ya. Ben Batum'un gelmesini çok olmalı ya 3 numarada dış şutu olmayan Michael Kirst'le oynuyorlar. Ama adam dış şutu alırsa, atabilse. Gel istersen e, bu derin Charlotte muhabbetinden biraz şeye dönelim. E, Detroit'e dönelim. Detroit'e dönelim. Detroit e dönelim. O daldan dala. Michael Söylesin. Jordan, Charlotte'ın bir bağı da kuralım hani. Aynen. Ya Detroit... Michael, bayağı... Jordan, Michael Jordan Detroit rekabetinden Charlotte'dan Detroit'e atladık. A, a, aynen. Ya Detroit baya iyi gözüküyor. Ben... Detroit iyi gözüküyor da bence Detroit de pliyop yapamaz. Onlar da Charlotte gibi kovalar ama aynen. olmaz gibi geliyor. Ya Reggie Jackson'la uzaklar. Işte Steve Black geldi. Yine. Ya... Steve, Steve Black var. İki numarada Cardinal Top var. Var da biliyorum. 4 e, numara Toluver, Ersan, Ersan ne oynar bilinmez. Aynen ya er Ersan için iyi oldu bence. Bir vakitte fazla süre bulamayacak. Dolayı. Ya ben Detroit bilmiyorum. Bence Detroit yapamayacak playoff ya. O da da altında kalır gibi geliyor bana. Ben ben şarttan iyi görüyorum, bilinmiyor ama. Bence şart ben şart. Şey Drummond var. Ya bunlar Neg Ranger bunun... mı geldi ama Dane Ranger sakatlık yaptı. Deli en son ben Deli Ranger 2011'de falan Dane Ranger, Dane Ranger gibi boyluydu 2010 2011. Neg Ranger o, o zamanlar. Bu şey de o zaman. Kimdi Jim O'Brien miydi şeyin koçu ya? Indian'ın koçu. Ta o zamanlardan. Deli Ranger aklımda kalmış. Şimdilerde Deli çok dolaştı sonra hiç kendini bulamadı. Ay. Ya benim işte Litro için görüşüm Charlotte'la beraber play zorlar ama ikisi de dışarıda kalır. New Niolta 30 galibiyet, 30 30 40 arası alır ya da 25 40 arası alır diyeyim. Philadelphia zaten bütün Philadelphia zaten tanking. Yine yine Pivot. tanking var. E Jahli'ni izleriz sen orada. Aynen. Bolca. Aynen. Jahl, e, şeye de Kurkan bakmak çok lazım çok az Furkan zaten dönebilir herhalde. Alt sezon ortası. Bence de dönebilir. Sezon sezon başlayacak. Orlando'ya da bakmak lazım aslında. Eee Orlando'da da a dur asıl şeyi unuttuk. Eee unuttuk. Bastın da oh. geçen sene filiyor yaptı. Bu sene bastın da en az Charlotte'la Detroit kadar iddialı olacaktır playoff yarışında. Yani bir yan atlıma bastın çıkmış. Eee bastın da Jack Crawford takımda tuttu. Evet. Önemli iş. Çünkü Jack Crawford orada e, iyi katkı veriyordu. Aynen, yani, önemli iş yani, yani. Jack Crawford çok böyle sessiz sakin ama işini yapan bir adam gibi. Şeyi seviyorum. E David Lee'yi aldılar ki bence David Lee, yani Brad Stevens elinde çok değişik kişiler yapabilir ya. Çünkü David Lee akıllı bir oyuncu. Hani işin savunma yönü, rebond yönü falan filan bir Gold, kenarda bırak Golden State'den sakatlık falan o. Sakatlık, Raymond Crane'in ilk başı yerleşmesi falan yani. Ama David Crane'in şey, Performansından sonra pek rol alamadı yani. Şey Shardson'dan özel bir oyuncu. Oyunaklı hala üst düzeydir David Lee'nin. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bir kere iyi piken rol oynar David Lee. Hile pasördür. Peri Peri Jones'u aldılar bir de bastın sertlik oklama. Peri Jones tam bir şehir efsanesi abi. Peri Jones iyi oyuncu mu? İyi oyuncu Kime sorsan Kaan Ka Şişiriyorlar. şişiriyor lan. Bayağı şişiriyorlar ha ben Peri Jones'la çok bölüm harani gördüm mü dersen çok da bir şey görmedim. Çünkü o görecek bir şey de oynamadı Peri Jones o kadar uzun sürelerde. Yani kısa sürelerde. Bilmiyorum ben geçen sene oklamayı çok takip etmedim ben o yüzden geçen sene özelle konuşmuyorum çünkü geçen sene Durant yoktu ben Durant olduğu dönemler oklamayı takip ediyordum ya, o dönemlerde çok süre bulamıyordu. geçen sene ne yaptı gerçekten oklamayı çok az dediğim için bir şey diyemeyeceğim pek geçen sene de pek oynatmadım skartlıs hani geçen sene çünkü zaten bir ara Westbrook yoktu Durant yoktu oklama ilgimi çekmiyordu ya, haliyle Stephen dediğimiz enes çıktılar ya bir bir ara Abi Stephen Adams NS, NS 4 numara olarak düşünmek olabilir Stephen Adams NS ya. Ama yani bayağı baya, eleştiri oldu yani. Bayağı saldırdılar. Adam's, Adam's, Adam's Dikir, Dikir. yani Peki bir yani NBA üstadları diyebiliriz. Haklılar tabii. Spacing'i hem zarar verir Spacing'i hem de çok mantıklı çözüm değil ama bence olmayacak işte de değil o ikisi. Ya. Belki bir iki sene oynarlar onlar. Bu sene de oynatır o ikisini yan yana. Ben sana söyleyeyim. Bazı başarıda süre çok almak. Çok kısa süreler. Oynam Oynamayacak gibi değil. Ama az oynar tabii Bu ana, ana plan olamaz. E şey işte bastığın içinde dediğim gibi geçen sene bence biraz A sürpriz de biliyor fakat bu sene yapacaklarını zannetmiyorum. Orada Marcus Smart'ın performansı hayal kırıklığı oldu geçen sene. Daha çok şey bekliyorlardı. Üst düzey bir oyuncu olamayacak görüldü yani. Kesin bir ya, oyun yardım Isaiah bu sene yine keyif verir. Isaiah oyunculuğu savunması mı olması ayrı bir yana ya da hücumda ne yaptı da çok keyifli. Ben izlemeyi çok seviyorum Isaiah Thomas. olarak gerçekten saf oynuyor. Ya saf oynuyor değil ya? Saf basketbol gözlepkine hitap eden bir isim. Isaiah Tam Boston'da konuşuyor. Aynen ya. Dediğim gibi bu, bu ilk saydığımız 8 takım dışında New York'da bir ilk saydığımız takımlar dışında Boston, Charlotte ve e, Detroit'te Plyov'a kalmak için savaşacak 3 takım. Yukarıdaki birinin hatası ya da sakatlığında bu üç takımdan yukarıya kaymaya çalışacak. Brooklyn'le Brooklyn, New York ve e, Sixers bu sene çok zor. Sıkıntılı bir yıl geçirirler gibi geliyor. Ki New York için ben yine çok da sıkıntılı demiyorum. New York belli olmaz. Sezona iyi başlarsa New York genelde arkasında rüzgarı aldı mı gidebilir mi? o rüzgarı alabileceklerini zannetmiyorum niyeyse. Yani niyeyse demeyeyim. Tamam, Sevdiğimden dolayı. <gülüyor> Aynen. Rüzgarı unutuyorum ben. Ee, onun dışında Milwaukee bugaki x Ha Orlando var bir de. Orlando var. Orlando'ya Orlando gelecek olsak Orlando Orlando'da play falan zorlayamaz onlar 30 galibiyet vardı Orlando. Tabi ama takım genç olduğu için bence onların zaten öyle bir amacı da yok Tobi yani. Tabii takımda tutlar herhalde. Ama oran iki ya iki numara rotasyonu biraz gerek gereksiz şişti. Fournier iyi oyuncuydu. Oladippo iyi oyuncuydu. Bir de Hasonya'yı getirdiler oraya. Bu sefer Oladippo'yu birden de oynatabilirler. Orada de, de, süre de, yani Çünkü, şey o Çünkü olmaz şey. Ama yani 3'te oynayamayacağına göre bu isimleri de süre dağıtmak atmak zorundalar. Ezonya 3 zayıf kalabilir han bence Ezonya denilir de bilmiyorum ya. Benim aklıma en çok yatanı bunlara süresini açmak için Oldepo'yu bir arada Peyton'la beraber birden oynatmak. Yani CJ Watson'la oynatmak bir şey katmayacak Orlando'ya. Zaten Orlando playoff takımı olana kadar CJ Watson takımına ayrılmış gitmiş olacak. Hmm. Ya şeyden dolayı diyorum bir kere ee, bilmiyorum çünkü o iki asıl Funie'de, Hezonya'da, Oldipoda iki kökenli oyuncu olduğu için üçü de zaten bu takım gelecekte görmek istediği oyuncular. Üçünü süresini 48 dakikada sadece iki rotasyondan yiyemezler onu. Ya, oradan çok süre alan Oladipo olabilir olabilir. Olabilir olur ama burada Funie Hezonya'nın da önünü açmak lazım. Hı, çünkü Funie yancı tak ya, Funie Sen ortası da da bilirler. Funie'yi ben her takım alırım ya. Tabii ben bunu şut mükemmel. New York'a düşünüyordum kendisini, kardeşimizin. Aynen New York'a da şutlu. Ama dediğim gibi hani bu takım da 20-30 galibiyet arası çıkar. Aynen. Bu takım çoğu isme yazık oluyor ama. Funiye'ye, Vücevic'e. Aslında gerekli değeri, hak ettiği değeri görmüyor bunlar. Aynen. Ya Tobias Harris çok şey bir adam değil de bence öyle ya hani statikleri kadar şut adam. Şut kullanan bir adam yani. Aynen. Çok, ben anladım. Arun Gordon'dan çok ümitliydim. Ben o NC'ye girmeden önce videolarını e, izlemiştim Arun Gordon'un ve onunla şansa denk gelmiştim. üzerinden yani değil. Böyle e, şey diye acayip atlet madde görünce baya şaşırmıştım. Hatta 18'de ben ilk gördüm de Mokhtarap 18. sıradaydı. Anladım. Adam dördün seçildi ama e, geçen sene Arun da çok şey değildi. Geçen sene durafı baya kuf çıktı ya. Aynı. kapıyı veremedi o yüzden. Ya ama Arun Gordon... İnşallah Hüseyin'e alışır. Arun Gordon'a lüğe alışırsa bence çok fark yaratır. Ve onun çok Black Griff'le benziyordum stilini. ilk o video falan izlettim. Aa, dedim. Yeni Black Griff'in geliyor. Aynen. Yeni Black Griff'in geliyor. Hazırlanın diyordum. Ama yalan olduk. Yalan. Çok atlet ama. Hala bir şansı var. Neyse. Tekrar bir sözü de bağlayalım. Hani dediğimiz gibi doğuda e, özellikle e, Cleveland, Chicago, Atlanta, Washington, e, Miami, Milwaukee, Indiana, ve 8. takım kim saymıştık biz ya? Ve Toronto'nun playoff yapacağını, Boston, e, Boston, Charlotte ve Detroit'in bunları zorlayacağını, kalan takımların da e, bazılarının tanking'e takılacağını, bazılarının New York'un, kalan takımlarının içinde New York'un da bir e, zar atacağını ama tutmayacağını, kalan takımların da tanking yapacağını düşündük. Hani düşünüyoruz, onları belirttik. Hani ekleyeceğim bir şey yoksa kapatalım bugünkü yayını? ceğim şu yani daha sonra diğer podcastinizde Batı'da Aynen. Konten. Batı ve Eurocup takımlarına değineceğiz. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.